Kader'le ilgili bir sorumuz var. Sıla-i Rahim yapmak ömrü uzatır mı? Ömrü uzatıyorsa kaderin nasıl bir anlam ifade ettiğini soruyor bir izleyicimiz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü uzun ve rızkı bereketli olsun isteyenler Sıla-i Rahim fel yasıl rahime buyurmuşlar. Ne buyuruyor? Yani Sıla-i Rahim ne demek? Anne baba Dayı, amca, hala, teyze, neyse, abi, kardeş akrabaların akrabalarla münasebeti devam ettirmek demek. Ee, peki bunu yaptığınızda e, ömrünüz uzuyor, rızkınız bereketli oluyor. Hadis-i şerif böyle. Peki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bismillah, اِذَا اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ زَعَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ buyuruyor. <gülüyor> Yani ölüm vakti geldiği an öne alınması, geriye gitmesi mümkün değil. Peki hadisi şerif böyle, ayet-i kerime böyle. Bu durumda ya hadisi şerif farklı bir şey ifade ediyor, yahut hadisi şerif Kur'an'la çelişiyor gibi bir anlam çıkabilir. iki ihtimal var ki hadis sahih. Dolayısıyla ayet-i kerime zaten, e, sabit e, ve anlamı da net. E, yani ecel, vefat anı Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şey mutlaka vaktinde tahakkuk edecektir. Şimdi bu hadisi ayetin gölgesinde nasıl izah edeceğiz konusu e, ele alınmış. Buradan şu anlam çıkarılmıştır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki Vakit Ölüm vaktinde değişiklik olmaz deniyor. Meleklerin bilgisinde olan ömürde uzama olabilir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği levh-i mahvuzdaki o ömürde bir değişim söz konusu olmaz gibi bir böyle açık yorum yapılıyor. Bir de sıla rahmi yapan kişiye, ee, Cenab-ı Hak e, mesela ömrü normalde 70 sene ise o hali bildiği için 10 sene ilave eder diyelim. Eee normalde vefat etmesi gereken kişi 80'de vefat edebilir ama o bizim bilgimiz dahilinde değil. Cenab-ı Hakk'ın ilminde o vardır. Böyle de izah ediliyor. Yani ömrünüzün e, bir kısmı o sıla-i rahimden dolayı uzamıştır. E, dolayısıyla ölüm e, anınız ona göre takdir edilmiştir deniyor. 3- hadisi şerif şöyle de anlaşılabilir. Sıla-i rahimi yapana Cenab-ı Hak bir rızkına bereket verir. 2- e, Yaşadığı hayatı mutlu kılar, huzurlu kılar. Dolayısıyla e, yaşadığınız gün sizin için mesela bir yıllık bir huzur gibi olur. Mutlu olursunuz. Dolayısıyla bu da bir ömrün uzamasıdır. Nasıl mesela söyleniyor? Diyelim ki dişiniz ağrıyor değil mi? Bir saatlik ağrıyı siz belki de günler olarak düşünebilirsiniz. O kadar sıkıntı veriyor ki. Yani bir saattir halbuki e, o ağrı size bir yıl gibi gelebilir. Bir ay gibi, bir gün, bir hafta gibi gelebiliyor. Cenab-ı Hak o sıkıntıyı giderdiği için mutlu olan hayatınızı bir saatte yaşasanız bir gün gibi olabilir. O halde o da ömrün uzaması anlamına gelir şeklinde yorum yapılmıştır. Zaten bu bir usul meselesidir. Kur'an-ı Kerim'le hadisi şerif arasında zahirde bir çelişki olamaz. Eğer bir çelişki vesaire gibi şey görünüyorsa ee, o zaman hadisin niçin söylendiğinin ya irdelenmesi bir. İki, sıhhatinin incelenmesi gerekiyor. Sahihse o zaman hadis başka bir şey ifade ediyordur. Ee, o yüzden dikkat edilirse bu üç tane yorumu e, alimler dile getiriyorlar. Yani bizatihi Cenab-ı Hak uzatmış olabilir. İki, Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki uzama değil de meleklere göre olan o hayat bilgisinde uzama olabilir. Üç, Cenab-ı Hakk'ın o şahsa huzur vermesi şeklinde anlaşılabilir. Bu hadisi şerif bu şekliyle yorumlanmış, her biri de doğrudur. Yani bu yorumlar her biri diğer naslarla uyumlu bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla bu hadisi şerifi bu üç ihtimal üzerinde değerlendirmek mümkün.